Bugün 18 Aralık 2009 Cuma İman serisi derslerimizin 12. dersi Tevfik Allah Azze ve Celle'de En son dersimizde Zikretmek istediğimiz Fırkaların görüşlerini belirtmiştik Neydi bunlar? Birinci görüş ki bunlar 6 taneydi Birinci görüş Ehl-i Sünnetin görüşü iman hakkında Ehl-i Sünnet kalple tasdik, dille ikrar, azalarla amel şeklinde tarif ediyor. İkinci görüş neydi? Eşarilerin görüşüydü. Bunlar da diyorlardı ki iman kalbile tasdikten ibarettir. Üçüncü görüş Kerramiyelerin görüşü. Bunlar da dille ikrardır diyorlardı. Tabi bunların hepsinde de var. Biz bunları geçmiş derslerde tafsillendirdik. Cehmiyeler ne diyorlar? Mücerret olarak kalbin bilmesidir diyorlar iman. Kalp, dil ve azaların ameli imandan değildir diyorlardı bunlar. Beşinci görüş olarak Mürcihetül Fukaha'nın görüşü. Bunlar da kalb ile tasdik, dille ikrar diyorlardı. Evet. Tabi Kufa ehli, Hamad bin Ebi Süleyman, Ebu Hanife ve onları takdir edenler. Altıncı görüş harici ve mutezilelerin görüşü. İşte bunlar ne diyorlar? Diyorlardı ki söz, amel ve itikad olsun. Allah Azze ve Celle'nin farz kıldığı bütün şeylerdir iman. Bir kısmı giderse hepsi gider. Artmaz ve eksilmez vesaire. vs. Bunlarda tahsil vardı. Bunların hepsini anlattık. Şimdi kıble bu dersimiz aslında şöyle olacak. Bu altı görüşü toparlayıcı mahiyette olacak ve e, bu altı görüş içerisinde dikkat çekmemiz gereken noktaları vurgulayucu. Baptan bir ders olacak inşallah. Tamam. Şimdi kıble ehlinin kavil, e, kavillerinin hulasası şunlar, şunlardan ibaret. Ahi. Yani ahi burada açıklanması, zikredilmesi gereken bazı noktalar var. Bu noktaların belirtilmesiyle bu görüşler arasındaki ihtilafın hakikati anlaşılmış olacak inşallah. Şimdi birinci nokta bu ümmetin bütün fırkaları mürciye de dahil buraya dikkat edeceğiz birinci nokta bu ümmetin bütün fırkaları yani biz bu altı görüşü saydıktan sonra diyoruz ki bu ümmetin bütün noktaları şey bütün fırkaları mürciye de dahil kalp amellerini imana dahil ediyorlar imandan sayıyorlar mürciyelerin cumhuru dahi böyledir Şimdi o yüzden günümüzde mesela bazı kişilerin ehl-i sünnet adı altında imanı anlatırken mutlak olarak mürciyeler ameli imandan saymıyorlar şeklindeki cümleleri aslında hoş cümleler değil bunlar. Yani tam tahkik edilmiş cümleler değil. Tavsiye gitmek lazım. Eksik cümledir bunlar. Yani bizim adaletli olmamız lazım. Çünkü biz amel imandan cüz değildir dediğimiz zaman, yani mürciyeler amel imandan cüz değildir. Biz bunu beyan ettiğimiz zaman, mürciyelerin hakidesini anlatırken, bu aslında tam mutahakkik bir cümle değil. Mesulü mesulü. Çünkü e, biraz aslında lazım-ül mezheb de değil. Şöyle bu, yani e, mürciyelerin amel imandan değildir tipindeki sözleri aslında zahiri amellerdir.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 sana şöyle bir soru soracağım sen bana nasıl anlatırsın ahi mürciyeler ameli imana dahil ediyorlar mı mürciyeler mürciyeler dahil e, ediyorlar abi çünkü şöyle dersin tavsil var değil mi Tavs Heh, tavsil var. hangi ameli kastediyorsun bilmek Heh. hangi ameli kastediyorsun eğer kalp amelleri ise evet kalp amellerini ne yapıyorlar bilmek. Kalp amellerini imandan sayıyorlar. Tevekkül olsun, Allah'tan korkma olsun, Allah'a sevme olsun, ha? Evet. Bunları abi. ne yapıyorlar? Amellere dahil. Ama zahiri ameller kasıtsa zahiri amelleri imana saymıyorlar. İmandan Cumhurun... saymıyorlar, tamam? Bu cumhurunun görüşü böyledir. İşte Cehm İbn Safvan, Muhammed İbn Kerram es ve bunlara tabi olan bazı kişiler hariç. Bunlar kalp amellerini dahi imana sokmuyorlar. Bunlar mürciyelerin aşırılarıdır. Tamam. El-Eci, Semerkantlı, Bağdadlı bunlara bunlar Cumhurun arasındadır bunlar. Yine Ebu Hanife vesaire bunlar kalp amellerini imana dahil ederler, tamam? Çünkü bak mesela işin sonu nelere varıyor? Yani keşedersek ki eee ameli imana dahil etmiyor. Şimdi yani Ebu Hanife Allah'tan korkmayı imandan saymıyor ama, değil mi? Sonuç bu çıkar. Ve Yahyâ binley, Süleyman gibi bu alimler Kalp amellerini imana dahil etmiyorlar mı? Bilakis ediyorlar. Demin de belirttiğimiz gibi mürciyelerini cumhur ediyor. O yüzden burada ee, ilmi bir cümle kullanmamız lazım. Doğru bir cümle kullanmamız lazım. O da mürciyelerin cumhurunun kalp amellerini imana soktukları yönünde. Tamam? Bu birinci dikkat etmemiz gereken nokta. Bu fırkaların görüşleri arasında. tamam? İkinci nokta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 Muhtezile ile... Muhtezile mi? Şey, muhtezile'in... Menzilete'in, meynel men menzilete'in mi? Evet, evet. Ha, i̇ki yol arasında bir yol. İki yoldan kasıtları iman ve küfür yolu. Tamam mı? Diyorlar ki ne bu adam mümindir, ne, de ne? kafirdir. Müminlik yoluyla kafirlik yolu arasında yani müminlikle kafirlik arasında bir konumdadır. Bir isim yok gibi bir şey. Yani bu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 Allah'ın vasfettiği şekilde... Çok... Bir dakika sen şimdi... Allah'ın vasfettiği şekilde... Bir saniye... Tamam bakayım. Bakın hele çağrı yapıldı da.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 arayalım. Nasıl bulacağız bunu? Tamam. O yüzden he. şimdi bak. O yüzden mümin lafsı makama göre değişir. Şimdi o, bu biraz tavsilli. Bu ileriki derslerde gelecek. Şimdi bak. Ben sana şimdi desem ki sen mümin misin? Ne dersin? So. İnşallah. Ee,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 Anladın mı? Bak dikkat et. İman ismine nefiyedilir demiyorum. Mutlak iman ismine nefiyedilir. Çünkü o fasık Allah Azze ve Celle'nin müminler ancak şunlar şunlardır dediği ayetine dahil mi o insan? Fasık insan. He? Öyle. Dahil Hı -hı. değil değil mi? Yok fasık bir insan için söylüyorum. Hı -hı. Fasık Hı -hı. bir insan Allah Azze ve Celle'nin müminler ancak şunlar şunlardır diye övdüğü vasıfların dahil altında mı? Aynen. dahil altında değil. Peki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 Bazıdan farzları terk eden bu insanların bu durumu nedir Ehl-i Sünnet'e göre? Allah Azze ve Celle'nin meşiyeti altındadır. Dilerse bağışlar, dilerse ne yapar? Azim. Azap eder. E, e, mutezile ve hariciler ne diyordu? Hı? Bunlar cehennemdedir ebedi. Tamam aralarındaki fark bu. Bilakis Ehl-i Sünnet ne der bunlara? Bu insanlar tevhid üzere ölmüştür. Büyük günah işleyen insanlar tevhid üzere ölmüştür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 dilerse düzeltecektir. Dilerse insanlar idare edecektir. Anlatmak bizden. Bak şimdi kahiy. Son şey sana karışık gelmiş olabilir. Bak şimdi iman lafsına Kur'an'a ve Sünnet'e baktığımızda bütün naslar buna derhal eder ve bu selef arasında, ehli Sünnet arasında icmadır. İman lafsının altına iki şey de girer. Bir Allah fasıha da mümin ismini vermiş. Allah fasıha da mümin ismini vermiş çünkü mümin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 yani artık hangi tabiri kullanayım bilmiyorum. Maalesef insanlar tarafından ehl-i sünnetin akidesi olarak ortaya konmuş He, bu insanlar mümin değildi. E, bunlarda iman yoktu mu anlayacağız şimdi? He? Nasıl? Şimdi Allah mümin olduk demeyin derken bunlarda iman yok muydu yani? Bilakis Hı, onlar müminlerdi. Sadece Allah azze ve celle mümin demelerini yasakladı. Çünkü neden? Mümin lafsının içine ne giriyor ahi?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 Bunların hakikati şu ahi. Şimdi dikkat edersen biz bu dersin başından beri ne yapıyoruz? Altı görüşü zikrettik ya. Bu altı görüş içinde Ehl-i Sünnet'in diğerler, diğer fırkalardan hangi noktada ayrıldığı, onlara karşı bakış açısı, onlara karşı konumu nedir? Tamam, aralarındaki ince ayrıntılar nelerdir? Bunları beyan ediyoruz. tamam? Bunları beyan etme sadedinde diyoruz ki, hamad bin Ebi Süleyman dördüncü nokta olarak,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 Şimdi biz tamam bu Hamad bin Ebi Süleyman, Ebu Hanife ve Kufe ehli fukahaları. Bunlar mürcienin fukaha kısmı. Bunlar ehli sünnete. Bunlar ehli sünnete büyük günah işleyen veya günah işleyen kişilerin Allah azze ve celalinin tehdidi altında, Allah azze ve celalinin zemmi altında, Allah azze ve celalinin azarlaması altında, Allah azze ve celalinin uyarısı altında olduklarına dair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 İbnü Teymiyye gibi tahkik ehlinin kastetmediği şeyi anlıyor bazı insanlar. Şimdi tamam. İbnü Teymiyye rahimehullah e bunlar ile ehli sünnet yani Hamad İbn Ebü Süleyman vesaire Ebû Hanife ile ehli sünnet arasındaki ihtilafın sadece lafızdan ibaret olduğu cümlesini yanlış anlıyorlar. İbnü Teymiyye'den yanlış anlıyorlar. İbnü Teymiyye'nin kastetmediği şeyi anlıyorlar. Sonra ne yapıyorlar? Geliyorlar bu meseleyi ictihadi içtihadi mevzular arasında dahil ediyorlar. İki görüşten ikini kişi seçebilir. İki görüşten bir tanesini tercih edebilir. İkisi de doğru olabilir. İkisi de hak görüş. Sonuçta bu fıkıh gibi ihtilafi bir mevzu. İçtihadi bir mevzu şeklinde gibi gösteriyorlar insanlara. İbn-i Teymiye'nin bu görüşünü alarak. Tamam. Yani zannediyorlar ki bu ihtilafın sebebi, yani bu ihtilaf lafzi bir ihtilaftan ibaret olduğu için mutlak olarak bir semeresi yok.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 Peki nasıl ihtilaf işte lafzı olur? Bunlar bununla kitabın, bak sünnetin olsun, sahabelerin ve onlardan sonrakilerin eserlerinin deralet ettiği şeye muhalefet etmişler midir, etmemişler midir? Etmişlerdir. Baktığın zaman işte Fetevayi İbni Teymiye'nin bunları görürsün. Bunların ehl-i sünnete muhalefet ettiklerini, sahabeden gelen eserlere muhalefet ettiklerini vesaire görürsün.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 günahı küçümsediği için imanın dışına dahi çıkarabilir. O yüzden özellikle bu mürciyetül fukaha ile ehl sünnetin arasındaki ihtilafın manevi olma, lafzı sadece lafızdan ibaret olmadığını bilakis içinde manevi ihtilafın bulunduğunu da beyan etme adına söylemiş olduk. O yüzden diyoruz ki buradan maksat seddü zerai maksadıdır. Yani kötülüklerin önünü önceden tıkama babındandır. Zaten şu an makam, akideyi beyan etme makamı. Bu makam da zaten bu noktalarda tavsile götürmeyi bizden talep ediyor. Önümüzdeki derste devam edeceğiz inşallah. Allah'u alem ve sallahu ala Muhammedin ve ala